Ya ben bir şeyi var ya. Yani bu e, bunlar eğlemanın tadını da kaçırdılar bunlar. Ben eğlenmiyorum ya. Vallahi sinirden ben o, ben televizyonu para parça edecektim ya. Zaten ben bir seneyi kırdım, param parça ettim ya. Eğlenmiyorum ya. Her eğlenmek bana lazım değil ya.